350, numaralı konu, Talha bin Ubeydullah ile Abdurrahman bin Avf'ın yaralanması, evet, Ebu Bekir, Uhud gününden bahsederken, o bir gündür ki hepsi Talha içindir, dedi ve sonra hadiseyi anlatmaya başladı, biz Resulullah'a vardığımızda azı dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştı, onun mübarek yanağına miferin iki halkası saplanmıştı, Allah'ın Resulü, Talha'yı kast ederek, bize, arkadaşınıza yardımcı olunuz, dedi, sonra biz Talha'ya vardık, çukurların birindeydi, bedeninde 70 küsur ok ve kılıç yarası vardı ve parmağı kopmuştu, böylece biz onun yaralarını sarmaya başladık.